94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz Programı'nın ilk bölümündeyiz. Merhaba, ben Timuçin Oral. Merhaba, ben Şenolay'la e, Açık Radyo'nun da 43. yayın dönemindeyiz. Güzel bir dönem olsun diliyoruz ve evet. daha güzel haberlerle <gülüyor> e, çıksın radyo ortaya istiyoruz. Kendimizi tanıtarak başlamak istiyoruz. Ben Timuçin'i tanıtmak istiyorum. Timuçin Oral psikiyatrist. Uzun yıllar Bakırköy Ruhvesi'nin Hastanesinde çalışarak oradan emekli oldu. Ardından çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Şimdi serbest çalışıyor. Açık Radyo'da ilk kez birinci ve ikinci yayın döneminde Engin Geçtan'ın psikiyatri sohbetlerinden konuk olarak katıldı. Sonra on ikinci yayın döneminde de 2000, 2001'de Engin Geçtan'la birlikte Dünya Aile adlı programı yaptı. Ben de Şenol'u tanıtayım. Şenol Aile aile hekimliği uzmanı. On yıl klinik hekimlik yaptı. Şimdi sağlık iletişim alanında çalışıyor. 2004 yılında Serol Teber'le birlikte yaptıkları ...didik didik Freud programı geçtiğimiz dönem Açık Radyo'da yeniden yayınlandı. Hatta biz galiba o programın yerindeyiz şimdi. Evet evet doğru onun saatinde biz devam ediyoruz. Umarım herkes mutlu olur. <gülüyor> Dilerim. Bu programda neleri konuşacağız? Aslında üç kulvarda konuşacağız. E, kabaca öyle diyebiliriz. Bir sanat neler hissettirir ve bundan da önce sanat ne içindir? İnsan neden sanat yapar? gibi bir kul var. Psikolojiden bakarsak neler görüyoruz? Bir de sanatçının yaratıcı özne olarak psikolojisi nedir? Psikopatolojisi, yaratma süreci ve yaratıcılık üzerine bir takım konuşmalar. ...birkaç başlık örneği verirsek... ...belki daha iyi anlaşılacak... ...Dostoyevski'den bahsedeceğiz... ...Standile Sendromu'ndan... ...Shakespeare'in karakterlerinden bahsedeceğiz... ...onlara psikolojiden bakacağız... ...Udea'nın filmlerine bakacağız... ...Artbrit'ten konuşacağız... ...tekinsizlik meselesinden konuşacağız... ...ve ara arada... ...tek bölüm halinde... ...sanatçılara eğileceğiz... ...Silvia Plath, Virginia Woolf, Picasso, Van Gogh, Carlo gibi... ...konuklarımız olacak... ...evet... <gülüyor> Kaçılmaz olarak tabi psikopatoloji ile ilişkisine de bakacağız ama bunu yaparken kuramsal bilgi paylaşımı yapmamayı amaçlıyoruz hedef olarak. Evet onun altını sen başından beri çiziyorsun. Evet. Hoşuma gidiyor benim e, Twitter hesabımızı söyleyelim. E, sanat alt dire uzundan takip edebilirsiniz. E-postamız var sanatuzunilhamsonsuz.gmail.com ve bir de blogumuz var. Ee, Tumblr'dan başlamıştık ama erişim yok. Wordpress'e geçtik. <gülüyor> Sanatuzun.wordpress.com şu an blogumuz. Ona da koyacağız e, paylaşacağımız şeyleri. Twitter kapanırsa ne yaparız <gülüyor> onu da o zaman düşünürüz. O zaman VPN adresi vereceğiz. <gülüyor> evet, tamam. e, aslında bunu e, konuşurken planlarken şöyle geldi aklımıza e, bir takım şeylerden bahsedeceğiz bir takım görsellerden de bu programda da olacak. E, bunları nasıl göstereceğiz radyodan? Bir Twitter adresinden onları paylaşabiliriz böylece. Program sırasında tweetleri göndermeyi amaçlıyoruz. Böylece eğer onlarla ilgili geri bildirimleriniz olursa belki görme şansımız da olacaktır. Daha evet. sonra da zaten bloğa koyacağız. Da koyacağız. Evet. Ee, Sanat ne içindir?'den başlayalım istemiştik. Benim hoşuma giden bir söz vardı Sezar Kruz'un. Sanat huzursuzları yatıştırmak keyfi yerinde olanların keyfini kaçırmak içindir e, diyor Meksikalı şair, eğitimci ve insan hakları aktivisti. Şöyle diyor sanatçı ve sanat hakkında. Ben önemli değilim. Bizler sosyal değişim için atılmış tohumlardan başka bir şey değiliz. Sanat yaparken amacımız huzursuzları yatıştırmak, keyfi yerinde olanların keyfini kaçırmak. Sadece budur. Ne daha azdır ne de daha fazlasıdır. Bu benim hoşuma gidiyor evet, bu yaklaşım. Evet. Çok güzel gerçekten. Aslında bunu da hep konuşacağız bu huzursuzların yatıştırılması ve keyfin kaçırılması meselesinde. Öte yandan zaten sanat üretildiği kültürde merkezi öneme sahip inançların, korku ve arzuların ete kemiğe bürünmüş hali diyor felsefeci Nigel Warburton'da. Ee, böyle bakınca bundan birkaç kere daha bahsedeceğiz bugün. Böyle bakınca Gombrich'in e, dediği gibi sanat diye bir şey yok aslında. Yalnızca sanatçılar var. Ee, örneğin, Albert Dürer'in annesinin iki portresi var. Ee, şimdi onu Twitter'da görme şansınız olur. Annesi e, Barbara Holper'in portresini yapmış e, Dürer. İkisi arasında 24 yıl var. İlkini 1490'da yapmış, annesi 39 yaşında. İkincisi e, 1514'te yapılmış, 63 yaşında. Bu sürede annedeki e, değişimi biz net olarak e, onun resmiyle e, görebiliyoruz. Biri karakalem, biri e, yağlı boya. E, i̇lginç olan bu sürede annenin 18 çocuğu olmuş ve bunların 15'ini kaybetmiş e, anne. Yani e, Dürer'in kardeşleri e, ölmüşler. E, bu ikinci taş baskı e, siyah beyaz portrede yaşlılığın ve hastalığın... ...gerçek ifadesi olan e, bir resim bu. Yaşlı kadının eriyip gitmekte olan yaşamının gerçekçiliği bizi zorluyor. E, ve e, bizi zorlayabilmesi için de aslında daha önce Dürer'i de zorlamış olması gerekiyor muhtemelen. E, Gombrich'te zaten e, bu duyguyu yenersek bu tabloya bakmaya doyabilir, doyamayabiliriz. Bir tablonun güzelliği onu konu aldığı şeyin güzelliğinden e, gelmiyor diyor. Bu resimlerin üstünden neredeyse 500 yıl geçti. Aslında değişen hiçbir şey yok. Artık dürer gibi öz portresi de olan ve müzelerde sergilenen paha biçilmez bir takım tablolar yerine kim olduğunu dahi bilmediğimiz sokak sanatçılarının her yerde sergilenen, herkes tarafından görülen ve yine paha biçilmez eserleri var. Ama bunlar çok heyecan verici. Daha evet. da heyecan verici geliyor bana. Evet, değil mi? Özellikle daha yaygın. E, görülebiliyor e, olması da çok hoş gerçekten. Sokak sanatı e, toplumsal alanlarda yaratılan ve içerik olarak sanat çevresinin dışında yer alan bir görsel sanat türü aslında. Herhalde 80'lerin başında bu denli popüler oldu. Time e, da bunu aslında ortaya çıkardı. Time dergisi bu Britanyalı artist meşhur herkesin de çok iyi tanıdığı Banksy'yi 2010 yılında dünyayı etkileyen 100 etkili insan ...arasında tanımladı. Kendini düşündü acaba bu konuda ben bir şey bulamadım aslında. Ee, ben de hiçbir yerde rastlamadım. Biraz özüne de aykırı bir şey ya ama bir yandan da doğru etkileyen bir sanatçı ama... Ama cevabı aslında yine Banksy e, fotoğrafını çektirirken ah, evet, vermiş doğru. bence. Böyle hani Banksy, Obama, Steve Jobs, Lady Gaga ile aynı kategoriye girdi... E, halbuki onu tanımlarken master, ressam, aktivist, film yapımcısı, çok amaçlı provokatör diye tanımlıyorlar. Time'a verdiği poz ki e, onu da Twitter'da görebilirsiniz. Aslında Time dergisinde de görebilirsiniz tabii. Kafasında bir kese kağıdıyla çektirdiği e, portresi. E, peki kim bu Banski? Banski. E, Banksi özür dilerim bu sorun cevabını biz de bilmiyoruz ama e, şart mıdır bilmek? İyi bir soru aslında üstüne çok tartışılan bir şey bu merak e, hariste iyi e, ama aslında kendisi yasal bir şey yapmadığı için bu yola gittiğini söylüyor sadece merak uyandırmak için değil. Dediğim gibi İngiltere kökenli grafiti sanatçısı politik aktivist film yönetmeni ilk olarak 1990'da işleri Bristol duvarlarında ortak alanlarda görülmeye başlanmış. Grafiti'yi alt sınıfın bir tür intikamı olarak tarif etmiş. Ya da bireyin kendisinden daha iyi donanımlı ve daha güçlü bir düşmanın elinden... ...gücünü, alanını ve zaferini almasına yarayan bir gerilla savaşı olarak tanımlamış. Ee, güzel geliyor bu tanım bana. Evet. Hmm. Politik meseleleri e, şunlar bankasının savaş karşıtlığı, tüketim karşıtlığı... ...anti emperyalist, anti otoriter, anarşist, nihilist ve varoluşçu olarak tanımlanıyor... En sık saldırdığı insanlık durumları ise açgözlülük, yoksulluk, iki yüzlülük, sıkıntı, umutsuzluk, saçmalık ve yabancılaşma olarak e, belirtiliyor. Bu duruşuyla Banks aslında başında söylediğimiz sanat, huzursuzları yatıştırmak, keyfi yerinde olanların keyfini kaçırmak içindir. Çok uyuyor e, diye düşünüyorum. Politik duruşu ve mizahi yaklaşımı da insanlara çok iyi geliyor. E, mesela şöyle bir e, sözü var. İhtişamları, sayıları ve abartılı oluşları sayesinde masum hatta yüceltilir e, hale gelen suçlar vardır diyor. Günümüzde bunun bir sürü örneğini görebiliyoruz. İşte bunu duyunca ben ya evet işte bu diyorum ve mutlu oluyorum. İyi hissediyorum kendini. E, şundan da anlıyoruz ki aynı şekilde düzenin temsilcileri, belediye başkanları ki Britain Tidy gibi düzensever kuruluşlar her gün... Ee, ...karşısında bu tür devasa boyutlu ve tokat gibi işleri görmekten haz etmiyorlar... ...ve bunlar da buna şiddetle karşı duruyorlar. Bir tane gene güzel bir şey var, duvar resmi var. Ee, düşüp ölene dek alışveriş yap. Shop Antilly Drop Londra'da, Mayfair'de bir duvarda var bu. Ee, bununla ilgili de şunu demiş, kapitalizm çökene dek dünyayı değiştirecek bir şey yapamayız. Bu arada hepimiz gidip alışveriş yaparak kendimizi avutalım. Ee, güzel bir özet bence. Çok amaçlı, provokatör demek de haklılaştırın evet, değil, değil mi? Evet, Aslında. doğru. Bir yandan da şeyi de var, Özeleştiri tarafı da oluyor. Şöyle bir lafı var, ya da vurulacak insanlar listesi yapmış ve demiş ki eee faşist katiller, kökten dinciler ve öldürmeniz gereken insan listesi yapanları öldürmelisiniz. <gülüyor> evet. Güzel bir şeyi var, yaklaşım var diye düşünüyorum. Bir de son şundan bahsetmek isterdim, istiyorum. 2015'te Gazze'de bir süre geçirip Gazze Şeridi'nde duvar resimleri yaptı. Bunların 2 dakikalık bir videosu da var. Ee, şeyde görebilirsiniz, internette görebilirsiniz. Biz de blogda yayınlayacağız. Ve şöyle çıktı yola, bu yıl sizin yeni bir seyahat rotası keşfettiğiniz yıl olsun diyerek Gazze'ye gitti. Orada işler yaptı. Yaptığı işler arasında İsrail hava saldırısı sırasında yıkılan bir evin kalan duvarına çizdiği şirin bir kedi yavrusu da vardı. Web siteme buradaki yıkımın boyutlarını gösteren fotoğraflar koymak istedim ama internette insanlar sadece kedi yavrusuna bakıyorlar. Hı. Dedi e, ve bunu yayınladı. Bunu da blogumuzdan görebileceğiz. Bunu nasıl yaptı? Yani oraya nasıl görünmeden gitti, geldi acaba? E, onlar belli değil. Aslında çok peşinde insan var. Gizli kameralar var, bilmem ne var ama henüz yakalanabilmiş değil. Yakalandığı, gözaltına alındığı da söylendi bir iki yıl önce. O da gerçek çıkmadı. Halen şeyi sürüyor. Aslında belki Banksy'e de bir şey ayırabilir miyiz? Evet, çok iyi olur. Ben çok Herhalde. isterim. <gülüyor> Müzik evet. arası verelim mi şimdi? Evet verelim tabii ki. Van Attack e, ve e, Isaac L. Ritual Sprite Ocak 2016'da çıkan albümden aynı parçayı dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Timuçin Aral ve Ben Şenolay'la. E, Banksy'nin 2015'te yaptığı bir tür distopik Disneyland sayılan e, Dismaland Tema Parkı yerleştirmesi ya da sergisinden e, sergisiyle bağlantılı olduğu için biz masif atak çaldık. Orada çalınması için seçtiği birkaç grup vardı onlardan biri masif ataktı. Evet Timuçin. Ee, ona benzer bir sokak sanatçısı da Shepard Fairey aslında o da grafik desen desenler çiziyor aktivist ee, onun posterleri çok meşhur onları tanıyorsunuz mesela onu Obama kampanyasıyla tanıdık meşhur hop posteriyle Bush ve başkalarıyla ilgili çizdikleri de var. Aslında ilginç bir şekilde Türkiye'deki protestolar sırasında Mustafa Kemal Atatürk posteri de çizip şuradan ücretsiz indirin diye bir link de göndermiş. O da işte bu Obama posterine çok benziyor. Twitter hesabımızda görebilirsiniz. Sanat alt Tire uzunda bu posterleri de şu anda görebiliyorsunuz. Ee, ben sana şeyi sormuştum Timuçin en başta bunları konuşurken Banksy'nin duvar resimleri yapma dürtüsünü anlıyorum çok net ama sonra prehistorik sanata baktığımda ilk insan e, insan tarihinin ilk sanat örnekleri onlar aslında 15 bin yıl öncesinden kalma mağara resimlerine bakıyoruz. Orada insanın sanat yapma dürtüsü neydi? Hayatta kalmaya çalışıyordu, işte hava şartlarından kaçıyordu, kaçıyordu, ısınmaya, yiyecek bulmaya çalışıyordu... ...yırtıcı hayvanlardan korunmaya, bir de çoğalmaya, üremeye çalışıyordu. Bu arada ne, hangi dürtüyle sanat yaptı dedim ama sonra fark ettim ki düşününce aslında içinde cevabı gizli bir soruymuş bu. Herhalde dedim bir mesele ne olmalı sanat? Her şey yolundayken, rahatın yerindeyken yapılan bir şey değil. İlk insan da aynı Banksy gibi kendi meselelerini resmetti, ne bileyim. Tüh hayvanı vuramadık, elimizden kaçırdık. Ee, mağaraya da sığındık ama bakalım yarın neler olacak ya evet. da ne bileyim tam tersi. Nasıl başardık? Bak hayvanı vurduk, getirdik. Artık on gün rahatız. Soyumda sürecek, <gülüyor> çocuğum oldu gibi şeyler. Neden resim yaptı prehistorik dönemde insan? E aslında e, bu az evvelki müzik arasından önce Warburton'dan alıntıyla e, şunu söylemiştim e, hatırlarsın. Sanat türetildiği kültürde merkezi öneme sahip inançların, korkuların, arzuların ete kemiğe bürünmüş hali. Yani işte bu inançlar, korkular, arzular ete kemiğe e, bürünüyor. Aslında sen de bunu mağara insanına uyarlayarak açıkladın. Ee, en eski sanat e, sanırım M.Ö. 40 bin yılında Avustralya'daki mağara resimlerine kadar gidiyor. Avrupa'da da sağlam kalabilenler M.Ö. 30 ila 10 bin yılları arasında. Ee, Bunlar arasında Vilendorf ve Ünüsü gibi küçük heykeller de var. Ee, o yaklaşık 21 bin, 23 bin yıl önce. Ayrıca e, Fransa'daki ünlü Lascaux ve İspanya'daki Altamira mağaraları var. Ayrıca... Ee, aslında bilebildiklerimiz hep görsel olanlar tabii evet. ki. Yani başka türlü bir sanat, sanat türüyle sözel ya da başka bir şey. Kendilerini ortaya koydularsa, müzikle, dansla kalabilen evet. şeyler olmadığı için eşyalarda bunları çok iyi bilmiyoruz. Neden yaptılar? Aslında tam olarak bilemiyoruz. Ama anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalıştıkça da yeni bilgiler geliyor açıklamayı zorlaştıran. Mesela enteresan bir şey... E, okumuştum Amerikalı doğa tarihçisi, Heykeltraş ve paleobiyolog e, Dale Guthrie... ...Altamira Mağarası'nda bulunan el izlerinin erkek çocuklara ait olduğunu söylüyor. Hı hı. E, bunun tersi de var. E, Fransız tarih öncesi araştırmacısı Jean-Claude mesela... ...çocukların çizdiklerini hani, tıpkı şimdiki gibi çocukça ve eksik olduğunu ...ama Lascaux ve Şave mağarasındaki çizimlerin profesyonelce ve bir amaca yönelik e, olduğunu iddia ediyor. Bunları da e, aslında yine Twitter adresinden izleme şansınız var. Sonra blokta da görebilirsiniz onları. E, az biliniyor maalesef ama Türkiye'de de var bunlardan. Mesela Antalya yakınlarında Katran Dağı'nda Öküzini mağarasında var. Adıyaman'da Palanlı Vadisi'nde Keçiler Mağarası'nda var. Van'ın Salkım Köyü'ndeki Kızlar Mağarası. Ee, bunlar daha çok e, hayvan resimleri ee, bulabildiklerimizi yine gerek Twitter'da gerek e, blogumuzda görme şansınız olacak. Herhalde tabii mağara resiminde amaç sanat oluşturmak Yani sanat yapalım diye insanlar ortaya çıkmış olmasalar gerek. Ee, dağılımları da çok iyi değil aslında birçoğunun. Çoğunlukla birbirinin üzerine düzensiz bir şekilde boyanmış, kazınmış... Ee, belki de e, resim yapmanın insana güç verdiğini yani hayvanların resimlerini yaparlarsa e, gerçek hayvanların da kendi güçlerine boyun eğeceğine inanıyorlardı. Daha somut e, bir şey aynı zamanda. Ama belli ki e, insanın varoluşundan itibaren e, bir derdi var. Evet. E, var olduğunu anlatmaya çalışıyor. Kendini ifade etmeye çalışıyor ve bunu bir biçimde ötekine e, duyurmanın yollarını arıyor. En başta söylediğimiz Warburton'ın lafına birkaç kere döneceğiz evet. galiba. Çok da doğru. E, i̇nançların, korkuların ve arzuların etek yemeye bürünmüş hali demiştik. Bu şeyi sen söylediğinde yani hayvan resimlerini yaparsan gerçek hayvanların da kendi güçlerine boyun eğeceğine inandığını söylediğinde şey geldi aklıma, Picasso'ya atfedilen laf vardır ya, bir şeye sahip olması için onun resmini yapması gerekiyor hmm, gibi. Evet. Ee, oradaki amaç başkaydı, para üstünden gidiyordu ama burada da belki öyle bir şey olabilir, o geldi aklıma. Çizdiğimiz şu hayvanları, umarım yarın vururuz gibi bir dürtüyle. Evet, tabii tanrısal bir şey, yaratıcılık. Evet, ee, evet ona da gireceğiz evet. ilerideki hmm. programlarımızda. Bu arada tekrar söyleyelim sanat alt dire uzundan bu konuştuğumuz resimleri tweetledik görebilirsiniz. Daha sonra blogumuza da koyacağız. E, blogumuzu da e, tekrar hatırlatacağım daha sonra. Şu anda bir şey yok içinde ama sanatuzun.wordpress.com'da ...bunları ve konuştuklarımızı görebileceksiniz. Şimdi bir müzik arası daha e, verelim. E, Björk'ten Human Behavior'ı çalacağız. Bu 1993 debut albümünden. Neden bunu seçtik? E, Prehistorik sanattan konuştuktan sonra... ...biraz zorlandık orada ne çalalım diye. E, ama iyi oldu bence bunu seçtiğimiz. Evet, evet. Çünkü e, bu bir e, insan doğası ve duygulanımları üstüne... ...bir şarkı ama hayvan gözünden bakıyor bütün bunlara... E, Björk bunları, bu şarkıyı yaparken birçoğumuzun tanıdığı İngiliz e, televizyoncu, belgeselci ve naturalist David Attenborough'dan esinlendiğini söylemiş. Şimdi Björk'ı dinleyelim, Human Behavior. Evet, Björk'ten Human Behavior'ı dinledik. 94.9 Açık Radyo'dayız. Sanat Uzun İlham Sonsuz programında Timuçin Oral ve ben Şenolay'la. E, sanatın kökenini ya da insan neden sanatla e, konuşuyor konuşuyorduk e, hemen Björk'ten önce. Evet. E, sanatın kökeninde taklit, yaratma ya da oyun olduğunu iddia etmişler tarih boyunca. Evet. Eski filozoflar sanatın esasının taklit olduğunu, çünkü insanda taklit hazı olduğunu söylüyorlar. Aristo buna mesela gerçeğin taklidi diyor. Hep öteden, öte taraftan, maneviyattan söz eden Platon'da her şeyin aslı idealar dünyasındadır. Bu dünyadakiler onun iyi ve kötü taklitleridir. Yani hmm. taklidin taklitleridir. Felsefeci bir bakış olmuş bence. Evet, çok, <gülüyor> e, evet e, haklılık payı vardır mutlaka ama çok katılmadım. <gülüyor> <gülüyor> e çünkü sanat eseri gerçeğin yalın taklidi değil. Çünkü bir yanıyla da. Mesela tiyatroda alkışlıyoruz bir yaşam olayını. Gerçek hayatta beğenmiyoruz. Bir, bir suikast canlandırılıyor mesela. Onu çok beğenip alkışlıyoruz. Burada suikasti kesinlikle kınıyoruz. Değil beğenmek son derece de evet. rahatsız edici oluyor. <gülüyor> e, öte yandan sanat doğanın aynen yansıtılması olmadığı için sanatçıda yaratıcılığı yönlendiren hayal gücü. Ee, gerçek varlık unutulmayan bir takım sanat eserlerine dönüşüyor. Ee, Hegel güzel söylemiş, onu sanat sanatçının maddeye soktuğu ve onu kendine benzettiği ruhudur ee, demiş. Şimdi ee, ruh ve hayal gücü deyince bana daha yakın geldi bu Hegelin söylediği. Ee, bazıları da oyun ve haz duygusunu sanatın kaynağı olarak kabul ediyorlar. Ee, Sharbordel ee, bilim nasıl akıl ve deneyden çıkmışsa sanatta hayal gücü ve oyundan çıkmıştır diyor. Ee, bazı filozoflar oyunun sosyolojik bir yansıma olduğunu ve iz bırakmadan kaybolabileceğini de söylüyorlar. E, oysa sanatçının hayal gücü, aklı e, yapıt üzerine işlenip e, aslında yüzyıllarca devam ediyor, değil mi? Yani işte hala Vilendorf Venüsünü konuşuyoruz, 23 evet. bin yıllık bir sanat eseri mesela. Biz sanat nereden çıktı? İnsan niye sanat yapıyor diye merak ederken filozoflardan çıkıp başka yerlere bakmalıyız <gülüyor> bence. Değil mi? Yani onlar da güzel ama. Yani, mesela sen Tarkovsky'den bahsettin. Filozofik şeyler de hoş bir hani huzursuzları yatıştırmak, diğerlerini evet, evet, kışkırtmak için onda haklısın ama Tarkos... sanatı sanatçıya sor, sorarsak ne diyor? <gülüyor> evet, Tarkovsky tabii çok güzel söylemiş o. Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır diyor. Bence çok özdü. Ben de beğendim bunu. Eee bir sözü var. Ee... Ee, Picasso şey demiş. E, sanat estetik bir faaliyet değildir. Sanat bu yabancı ve düşman dünya ile bizim aramızda sihirli bir aracıdır. Korkularımıza, tutkularımıza şekil vermek suretiyle gücü ele geçirmenin bir yoludur. Bunu anladığımda doğru yolu bulduğumu da anlat, e, anlamıştım evet. demiş. Bu da yakın geldi bana. Evet zaten yine işte dönüp dolaşıp merkezi öneme sahip inanç, korku ve arzuların ete bürünmesine e, geri dönüyoruz. Yani insanlığı tamamen e, anlatıyor. Evet. E, bazen e, sanat iyileştirmek için var. Ya da iyileşmeye o da e, de yarıyor değil mi? E, Van Gogh mesela kalbi kırıldıktan sonra resme sarılarak kendisini iyi etmiş. E, 1881 yazında Cornelia adlı henüz dul kalmış bir kadına aşık oluyor. Cornelia onun aşkına hiçbir zaman cevap vermeyeceğini söylediğinde yıkılıyor. O sırada yazdığı mektupta da şöyle söylüyor. ''Cesaretimi kırmamaya çalışıyorum.'' Cesur olmayı ve melankoli ve depresyonu kendimden uzak tutmayı istiyorum. Bu arada da çok çalışıyorum. Çünkü her zamankinden daha iyi iş yapabiliyorum. Herhalde o depresyon dönemiştir. Melankoli ve işte... E, e, mektuplarının e, çevirisinde ve depresyon öylece. diye geçiyordu. Aynı şeyi söyledim. Herhalde evet, depresyon dememedi. Evet. Karamsarlık mı dedi bilmiyorum. <gülüyor> İngilizcesinde melankoli ve depresyon diyordu. O, o dönemde bu Cornelia e, meselesi olduğu dönemde sık sık mektup yazmışken yani her zaman olduğu gibi günde bir tane iki tane yazdığında mesela sabahki mektubunda şey diyor. Cornelia beni reddetti ama ben buna ikna olacak değilim. Hala umudumu besliyorum. Ölden sonra... Yok bu iş olmayacak Cornelio reddettiğine göre e, yok buradan bir şey çıkmayacak. <gülüyor> Ertesi gün tekrar e, çok kötüyüm. E, Cornelio beni bırak e, şey yapmadı cevap vermedi bana. Ama akşama doğru da tekrar cesaretimi kırmamaya çalışıyorum. Sanıyorum o gitgeller arasında evet. sanata da sarıldığında. E, aslında bir, aynı günlerde yazdığı bir başka mektubunda da şeyi söylemiş. E, biz aslında e, beynimizle çalışarak bir şeyler yapıyoruz ama bazen beynin önüne geçen şeyler oluyor. İşimi yaparken içimden gelen duyguları resmettiğimde şimdi olduğu gibi demiş. ...daha güzel şeyler çıkıyor, şimdi daha iyi çizebiliyorum demiş. Aşka dönüştürerek o aşk acısını, hmm. depresyonu ya da melankoliyi dönüştürerek böyle bir şey yapmış. Bu da bize iyi gelmiş. İşte e, aklını ve ruhunu yaptığı işe veriyor ve orada da kayboluyor aslında. Kendi söylediği bir söz o da. Hmm. Belki Van Gogh'tan da bahsedemeyiz ileride. Bahsedelim. psikopatolojiden bahsederken bahsetmek bir Van Gogh'tan. Evet, bahsedelim. Ee, Yazıyoruz bir kenara onda. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz çok konuşacağız. E, bu arada e, bu iyileştirme deyince, e, e, bundan sonra e, çalacağımız e, müziği hem duyurarak biraz Melodigardo'dan bahsetmek iyi olur. Bu Şimdi Melodigardo'dan Morris'in Hart'ı e, çalacağız aynı albümden, e, o isimli albümden o parçayı çalacağız. E, i̇lginç bir öyküsü var mevdi. Gardo'nun. Ee, 1985 doğumlu Gardo, Amerikalı bir müzisyen. Budizm'den etkilenmiş, müziğin tedavi etkisiyle de meşgul. Üniversite ve bir takım hastanelerde e, nöral bağlantıları sağlama becerisinden... E, bahsettiği çok sayıda konuşma yapmış, ilginç bir şekilde hatta New Jersey'de bir terapi programına adını vermişler. Hmm. E, bunun sebebi şu aslında: 2003'te çok ciddi bir trafik kazası geçirmiş bir araba. E, Terlik var yani lehengemide kırıklar olmuş. var birkaç tane e, ve beyin hasarı var. Beyin mi? hasarı da galiba evet yani iki beyin e, küresini ayıran orta hatta corpus callosum denen Hı -hı. yerde bir hasar olmuş kendisini sebze gibi olmuştum diye tarif ediyor hmm. o zamanı anlatırken bundan sonra e, tuhaf olan şey şu ışığa ve sese çok duyarlı hale geliyor o kadar ki e, gözlük Dayanamaz takıyor karanlık evet. odada oturuyor evet sesi kaldıramaz hale geliyor fısıltı bile çok rahatsız ediyor e, fakat iki yıl içinde e, bir şekilde müziğe dönüyor e, üretmeye devam ediyor hatta e, 2012'de Grammy'e aday oluyor e, bu şeyiyle, e, performansıyla ve e, hala da gayet yaratıcı. O arada doktorlarından bilmiyorum. birisi söylemiş ona. Yani böyle karanlıkta ve sessizde oturuyorsun tamam ama... ...müzik sana iyi gelebilir... Hı -hı. Ee, evet. ...oradan yürüsen biraz biraz diye... Ee, ...ben de hep gözlüklerin sırrını merak ederdim... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...karanlık Niye? gözlüklerin... Gözlükler. ...çok da iyi geri dönmüş... ...bence evet. ona da işe yaramış... ...uzun süre konserlere giderken yanında şey e, taşımış... ...fizyoterapistini Hı -hı. ve bir... ...tens cihazı işte... Fi, e, Aa, şimdi, evet. ...tedavi yapıp, için... Evet, ...onu da taşımış... ...o zaman e, Melodigardo dinleyelim mi? ...Borison Hart... Could love me the way that I am, with this here worrisome heart. I need a break from my troubling ways. I need a break from my troubling ways I would be lucky to find me a man Who could love me the way that I am With all my troubling ways Who got no baggage to claim. I need a man who got no baggage to claim. I would be lucky Love me the way that I am. Worrisome, troubling, baggage tree, modern day dance. Worrisome, troubling, baggage tree, modern Stay the 94.9 açık radyoda sanat uzun ilham sonsuz programındayız. Vanti Muçinal ve Şenalay ile birliktesiniz. Melody Gardot'dan eee Borisum Hart'ı dinledik. Eee İnsanın neden yarattığını e, ararken belki de yaratıcılığın doğasına bakıp sanatçıların yaratma esin anında yaşadıklarını onu nasıl dile getirdiklerine bakarak yardım almak mümkün. Evet ben bana bu daha cazip geliyor. Hı -hı. Yani belki de bizim için değil e, sadece içten Büyük gelen değil yani, Ama bizim için olan tarafı da bu paylaşım kısmı. Mesela Amerikalı oyun ve senaryo yazarı ki sanıyorum en çok Oscar ve Tony ödülü alan bir yazar o. 30'dan fazla oyunun film senaryosu Arne Simon. Bilinçli bir yerde yazmıyorum. Sanki Esin Perisi gelip omuzuma oturmuş gibi gerçeklikten ayrı bir boyuta giriyorum diyor. Evet. Samuel Taylor Coleridge'in bir... Onun hakkında söylenmiş bir şey hmm. var. Kubilay Han şiirini yazarken... <gülüyor> Ee, şöyle anlatılıyor. Yazar 3 saate yakın dış uyaranlara tamamen kapalı, derin bir uykuya daldı ve bu süre içinde öyle bir güven hissiyle doluydu ki 200-300 dizeden aşağı yazmış olamazdı. Tabii eğer buna yazmak denebilirse. Çünkü ne bir telaş ne de bilinçli bir çaba ile tüm imgeler önünde maddeleşmiş halde uygun ifadelerle birlikte paralel olarak yükseliyordu. Ee, Samuel Taylor Coleridge, İngiliz şair ve felsefeci anksiyete ve depresyon atakları var. iki üçlü duygudurun bozukluğu olduğu tahmin ediliyor. Afyon ve başka madde kullanımları da var. <gülüyor> Kubilay Han'ı yazarken de opioid aldıktan sonra yattığı bir uykusunda bu imgelerin karşısına çıktığı söyleniyor. E, bu madde kullanımıyla yaratıcılık arasındaki ilişkiye de değiniriz. Gelecek evet. programlarda bu da hep söz konusu bir evet. şey edilen bir şeydir. Bu arada e, şimdi sen iç deyince dinleyen lise arkadaşlarım varsa hatırlayacaklardır. 70'li yıllarda biz lisedeyken Coleridge e, okutulmuştu. O, o, sanıyorum yaşlı denizci diye çevirdi. Rime of the Ancient Mariner. Onun bir şiiri vardı. O dizey hala akımdadır. Water, water everywhere. Not any drop to drink. Yani her yerde su var ama içecek bir damla bile yok. E, diye açık radyodayız. E, <gülüyor> küresel ısınmanın ...karşıtlığının bayraktarı... ...olan bir radyodayız... ...bunu da bu vesileyle... Evet, doğru. Ben böyle... de şöyle bir çevresine okumuştum... ...onun su, su, her yanım suyla kaplı... ...ama susuzluktan ölüyorum... Oh, bu çok daha güzelmiş <gülüyor> bu... ...hoş bir metafor aynı zamanda... <gülüyor> Bizden de bir e, yazarın, Sayit Fahik'in hoş bir e, şeyi vardır bu yaratma sözü, a, yaratma anıyla ilgili. Söz vermiştim kendi kendime, yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin sakin ölümü bekleyecektim. Hırs neme gerekti, yapamadım. Koştum tütüncüye, kağıt kalem aldım, oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum, yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Çok güzel bu da. Haritada bir noktadan, 1952'de yazdığı kitaptan. Evet, evet. Çaykovski e, yaratma sürecini esin verici... ...doğaüstü, rüyamsı ve bilinç dışı diye bahsediyor. E, burada konuşacaklarımızın arasında diye baştan duyurmuştuk. E, tüketici hatta şiddeti acı veren bir süreç olarak da tanımlıyor Çaykovski onu. E, şöyle demiş yaratma anıyla ilgili. İlk esin aniden ve beklenmedik şekilde gelir. Ruh hazırsa yani eğer çalışma isteği varsa... Olağanüstü bir güç ve hızla köklenir, topraktan dışarı fırlar, dallarını yapraklarını çıkarır ve sonunda filizlenir. Yaratıcı süreci bu benzetmeden başka bir şekilde tanımlayamam. Doğrudan üzerime gelip içimde yeni bir fikir uyandıran o ölçüsüz neşeyi kelimelere dökmeye çalışmak boşuna. Sonra bu fikir başka bir şekle bürünmeye başlar. Her şeyi unutup çılgınlar gibi davranmaya başlarım. İçimdeki her şey nabız gibi atmaya ve titreşmeye, düşünceler birbirini takip etmeye başlar. Bu sihirli sürecin ortasında bir yerde genelde dışarıdan gelen bir müdahale, bir zilin çalması, saat sesi gibi bir şey beni bu uyur gezi, gezerlik halinden uyandırır. Ama bu korkunç olur çünkü esin akışını uzun süre kesintiye uğratır. Yeniden beklerim ama boşuna. Fakat esin dediğimiz bu zihin ve ruh hali kesilmeden uzun süre devam ederse buna da hiçbir sanatçı dayanamaz. Teller kopar, enstrüman paramparça olur. Esin denen o doğa üstü ve açıklanamaz güç sayesinde... ...eserin ana fikirlerinin beyni hasar vermeden gelebilmesi harika bir şey. Tchaikovsky evet, böyle evet, demiş. Evet, <gülüyor> Sanatçıya bakmak da evet, değil mi? Evet, evet, inanılır gibi değil gerçekten. E, çünkü içeriden, içeriden yazıyor. söylüyor. Evet, değil mi? Damdan düşene sormak <gülüyor> lazım <O> gibi bir <gülüyor> doğru, şey oldu. Doğru. E, buna benzer bir şey Mozart'ın e, tanımı... Şeyi, filmde de vardır o replik Amadeus, e, e, Amadeus da e, krala e, şeyi sunar imparatora e, hazırladığı parçayı e, der ki imparator ya şurasını biraz kısaltsaydık o da der ki yapamam e, Haşmet Muhab çünkü bu zaten e, benim zihnimde bitmişti ben sadece kağıda döktüm <gülüyor> ben müdahale e, edemem. edemem yaptığımı o da çok güzel. Diyor ki, diyebilirim ki tamamen kendimde tek başıma ve keyfim de yerinde olduğunda, mesela bir arabada giderken, iyi bir yemekten sonra yürüyüş yaparken veya geceleri uy uyuyamadığımda, işte fikirler en çok bu gibi durumlarda akmaya başlıyor ve daha verimli oluyor. Bu hiç bize yabancı bir şey değil, evet, herkes evet. bilir bunu. Ne zaman ve nasıl geleceklerini bilemiyorum. Kendimi zorladığım zamanlarda hmm. gelmiyor. E, elimdeki konu kendini genişletiyor, düzenli ve tanımlanmış hale geliyor ve zihnimin içinde neredeyse tamamlanmış ve bitmiş durumda, iyi bir tablo ya da güzel bir heykel gibi bütünü bir anda gözümün önüne getirebiliyorum. İşte söylediği bu, evet. e, o sırada olanı. Bölümleri birbiri ardına duymuyorum ama yine de duyuyorum. Öylesine hepsini aynı anda. Yani bir biçimde bütünü e, görebildiğini söylüyor ve nasıl tanımlıyor bunu diyor ki bunun nasıl bir haz olduğunu anlatamam bütün bu icat etme üretme keyifli ve canlı bir rüyanın e, içinde gerçekleşiyor kıskanılacak bir şey anlatıyor aslında değil ee, mi evet. e, filmde de gene sen film deyince hatırladım Salieri'nin ona kıskançlığı da çok hoştu zaten e, en son Requiem'i yazarken ki Mozart'ın ölüm döşeğinde yatışı onun da e, Salieri'nin de söylediği şeyleri notalara dökmeye çalışırken yetişmeye çalışması ...çok güzel bir sahneydi... ...şimdi evet, onu hatırlatın... Evet. ...bu yaratıcılığını güzel anlatıyordu... Mozart da çok yaratıcı... ...bir şey... ...sanatçı gerçekten... ...önemli olan... yani ...sanatçı olabiliyor insanlar da... ...bunu bu kadar içeriden... ...ne hissettiklerini de anlatıp... ...söze dökebilecek şekilde... ...anlatabilmeleri gerçekten... ...olağanüstü... ...yani... ...bir kez daha dehanın önünde saygıyla e, eğilmek gerekiyor. E, yeniden bir e, müzik çalalım Mozart demişken hem de Mozart çalalım. <gülüyor> e, ama... Niye Mozart seçtik demeye <gülüyor> gerek yok burada. Evet ama niye bunu seçtik ama demeye niye bunu gerek var. <gülüyor> Bu, burada bir sürprizimiz var size. E, Biz söylüyoruz Mozart'a dermişsin çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Biz söylemiyoruz ama e, bizim e, kültüre yakın bir e, söylemi var. Ee, i̇stersen sürprizi bozmayalım Önce dinleyelim Ondan sonra anons tamam, edelim öyle, <gülüyor> Mozart tamam. dinliyoruz Mozart'in Ejipt 2 albümünden The Queen of the Th Thousand One Nights e, parçasını e, dinledik. Francis Hugues de Mozart'in Ejipt 2 albümü bu 2005'te yayınlanmış. E, bu tabii sihirli flüt operası. Evet. <gülüyor> Onu gördünüz. O belli oluyordu. Evet. <gülüyor> Allah'tan o kadar <gülüyor> Ünlü Der Hölle Rahe aryasını Amira Selim e, seslendirmiş. E, Mozart'ın operası Arapça'ya ve Mısır müziğine uyarlanarak aslında bir başka yaratıcılık örneği sergilenmiş. Bu, aynı albümde bu parçanın hemen arkasından... Egyptian March. Türk marşı ee, değil yani. Evet, Türk, aslında Türk marşı. Fakat Türk marşını o kadar değiştirip bozmuşlar ki. Zaten e, e, Kors'un şeyde, e, albümde Türklerden ve e, işte e, Mozart'tan özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama buna Türk marşı diyemezdik diyor o yüzden. E, 94.9 Açık Radyo'dayız. Sanat Uzun İlham Sonsuz programının sonlarına geliyoruz. Timuçin Oral ve ben Şenol Ayla. Birinci bölümü bitirmek üzereyiz. Timuçin, haftaya ne konuşacağız? Ee, haftaya sınır e Hani kulvarlardan bahsetmiştik. E, o kulvarlardan bir tanesine yani sanat neler hissettirir e, de bakalım e, dedik. Sanat karşısındaki ruh hallerimiz e, genelde bizim ruh hallerimiz. Çünkü onlar yarattıklarını hissettiklerini ortaya koyuyorlar ve arkasından biz de Bakan e, ne bakanda ne hissediyor Dinleyen ya da. kısmındayız. Bunun patolojik bir e, tarafı ve boyutu da. Ee, olabiliyor bazen. Ee, bu aşırılıkta konuşmak için elverişli aslında. Abartılı bir boyut ya bu. Bir şeyler hissediyoruz evet. resme bakarken ama haftaya konuşacağım en, en şey en olabilir? ucu ne olabilir? Evet, Daha Standal'den. ne hissedilebilir? Evet. Ee, Harry Marie Boyle e, takma adı Standal, e, biliyorsunuz. Stendhal'in e, ve aslında Prost'un da eserlerinde söz ettikleri e, bir şeyden bahsedeceğiz. E, Florensa'dan ee, bahsedeceğiz çünkü standart e, bunun Florence'da yaşamış ve ilginç bir şekilde Dostoyevski... ...Dostoyevski e, de bayağı ağır yaşamış, ...Prost e, yaşamış. E, birisi daha var çok iyi biliyoruz. Freud. Ah Freud zaten yaşamış, evet. evet. Ee, aslında Freud da yaşamış ama bunun adını böyle koymamış. Evet. Atina'da yanılmıyorsam değil mi? Evet ee, evet. Tapınakta. Evet. Benzer bir şey baygınlık e, geçiriyor, e, doğru. Evet. Neyse bunu ama Bunlardan haftaya koşacak. konuşacağız diyelim de bizi izlemeye devam etsinler. Evet bu arada programımızın Twitter hesabını tekrar hatırlatalım. Sanat Alt Tire Uzun'la Twitter'da paylaştıklarımızı görebilirsiniz. Şimdi bugünden sonra da blogumuza koyacağız şeylerimizi, bu paylaştığımız şeyleri. Sanatuzun.wordpress.com. Bize mail atmak isterseniz ya da Twitter'dan yazmak isterseniz seviniriz. Sanatuzun.ilhamsonsuz@gmail.com mail adresimiz. 94.9 Açık Radyoda 42. yayın döneminin ilk gününde Sanatuzun İlham Sonsuz programının ilk bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. E ben Şenolay'la hoşça kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Ben Timuçin Oral. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oran. Açık Radyo program destekçisi olun